Kardeşlerim, muazzez müminler Mübarek bir zaman dilimindeyiz Üç aylara girdik Cahiliye döneminde Araplar, onlar da bu ayda savaşmazlar Kılıçlarını kınlarına koyarlardı Dört ayı haram kabul etmişlerdi Hz. İbrahim aleyhisselam onlardan tevarüz etmişti Zil Kade, Zil Hicce, Muharrem bir de Recep aylarında savaşmazlar. Fakat uzun süre savaşmamaya dayanamaz, tahammül edemezler. İnne men nesi'u ziyadetun fil kufri. Muharrem ayını bir sonraki aya taşırlar, Muharrem ayında savaşırlar. Üç ay peş peşe muharebe etmeden, savaşmadan, kan dökmeden duramazlardı. Sonra İslam geldi. Ya eyhellezine amenu duhulu fi's-silmi kaffa. Bütün insanları selamete, barışa davet etti. Artık o 4 ayın hükmü kalmadı. Haram aylar, Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Fakat eğer insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i İslam'a bu haram aylarda Recep ayında saldırırlarsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı müdafaa etme, hakikati muhafaza etme yetkisini verdi Allah Azze ve Celle. Vel fitnetu ekberu minel katli. Dediler ki ya Muhammed neden Recep ayında zilkadede zil de de savaşıyorsunuz? Hem saldırıyorlar, hem hacca gidenleri, Allahu ekber diyenleri engelliyorlar. Sonra da efendimiz Aliye salatu vesselam'a. Şimdi 3 aylar değil mi? Şimdi Recep, şimdi Zilkade değil mi? Neden cevap veriyorsun?" diyorlardı. Kur'an-ı Kerim de onlara <gülüyor> Wal fitnetu ekberu min el katli. Fitne" Adam öldürmekten daha ağırdır. Kılıçlarınızı kınına sokun. Silahlarınızı gömün gömerseniz. O zaman İslam'ın selameti, barışı, saadeti sizi de kucaklar sizi de içine alır. Kardeşlerim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bereketiydi. Araplar dört ayda savaşmıyorlardı. Sonra İslam geldi, barışı bütün aylara, 12 aya yaydı. Artık bundan sonra taarruz yoksa, saldırı yoksa, savaş yok buyurdu Kur'an-ı Hakim. Sadece nefsinizi müdafaa edecek ya da bir yerde mazlumlar varsa onları kurtarmak için ordunuz karargahından çıkacak. Üç aylardan... Ya da o dört haram aydan Recep ayı, Şaban, Ramazan da eklendi onların içine Bereket ayı, ibadet ayı, zikir ayı olarak kaldılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu an içinde bulunmuş olduğumuz Recep ayına Şehrullah dediler ya da Recep'u Mudar dediler Mudar kabilesi bu aya daha fazla ihtiram gösterdiğinden Mudar kabilesinin ayı ya da Allah'ın ayı buyurdular Recep ayına 14 tane isim verdi Araplar bu aya çok önemli olduğundan dolayı her biri tazim ediyorlardı çünkü bu aydan sonra Şaban gelecek, Şaban insanları Kur'an-ı Hakim'in ayı olan Ramazan-ı Şerif'e götürecek O halde biz öyle bir zaman dilimindeyiz ki burada ekecek müminler Şaban ayında sulayacaklar Ramazan-ı Şerif'e gelince orada Recep'te ektiklerini hasat edecekler, buradan gidecekler oturacaklar. Her birimiz oturacak. Önce kendi nefsimize teker teker alacak. Nefsim diyecek. Recep'ten Şaban'a, sonra Ramazan'a doğru gidiyoruz. Hazır mısın? Abdullah bin Abbas'a bir gün biri gelir. Der ki: "Bana da müsaade etseniz, ben de kürsüye çıksam, ben de konuşsam, ben de insanlara Allah ve Resul davasını anlasam." Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma buyurur ki, etemurunen nese bil birri wetenseunen Allah azze ve celle buyuruyor ki, etemurunen nese bil birri wetenseunen Kendinizi unuttuğunuz halde insanlara iyiliği mi emrediyorsunuz. Lime takulun emalat falun. Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? ''Yarın ahiret gününde bu ayeti kerimeler seni perişan edebilir, bu ayeti kerimeler seni mahcup edebilir.'' ''Eğer bu ayetlerden mahcup olmayacaksan çık kürsüye insanlara konuş.'' ''Eğer bu ayetler seni Allah Teala'nın huzurunda yarın mahcup edecekse yani yapmadıklarını söylüyorsan, insanlara iyiliği anlatırken kendin kötülük yapıyorsan o zaman bu ayetlerin hesabını Allah Azze ve Celle'nin huzurunda veremezsin ey adam.'' Önce kendine konuş Kürsüyü yüreğinde kur Nefsine söylesin Sonra caminin kürsüsüne minberine çık Kardeşlerim Öyle bir aydayız ki Her birimiz eve gittiğimizde Evde vaiz Evde hoca Evde hatipler konumundayız Eğer yüreğimize konuşursak Kalbimize anlatırsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Öğrencileri gibi Önce nefsim dersek o çocuklar değişecek Anneler tesettür önce kendilerini anlatırlarsa Mahremiyeti önce yüreklerini anlatır Televizyona müdahale eder Kızlarının yanında o yarışma programlarını Evlendirme programlarını izlemezlerse O zaman kızlarına tesettüre, mahremiyete dair Söyledikleri her cümle müessir olacak Her cümle etkili olacak o halde Recep-i Şerif'te nefsimizi karşımıza almalı. Ey nefsim demeli. İnsanlara anlatmadan kendimize vazetmeli. Kendimizi kurtarmadan başkalarını nasıl kurtarabiliriz ki? Tabiinden birisi mihraba geçer. Namaz kıldıracak. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sünneti. İmam geriye döner namaza başlamadan önce. Savu sufu fekum. Suddul halal. Allah Resulü'nün talimatları bunlar Safları bunyanın mersus gibi yapın Omuzlarınız birbirine değsin Çocuklar safların kenarında dursun Adamlar sanki Allah yolunda cihad ediyor gibi Omuzlarınızı birbirine yaslayın O halde Allahu Ekber deyin Döner geriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emri gereği İstevû buyurur sonra düşer bayılır Kendine gelince talebeleri Hocam derler neden bayıldınız Hastalığınız mı var Sizi alalım bir hastaneye doktora götürelim Evladım der İstevû deyince Yani istakîmû mustakim olunuz Söylediğiniz gibi namaza hazır olun Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz Söz vereceksiniz Allahu Ekber diyeceksiniz Senden başka otorite tanımıyorum Ya Rabbi diyeceksiniz İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in Sadece senden yardım ister Sadece sana ibadet ederiz Allah'ım diyeceksiniz Bütün Müslümanlarla Kabe'ye yöneleceksiniz Bundan sonra ırka göre Bundan sonra lisana göre değil imana göre saflar belirlenecek Ya Rabbi diyeceksiniz Söz verecek, ben size döndüm, ahdinize sadakat göstermeye hazır mısınız, var mısınız Allah'ın huzuruna çıkmaya? İstevû dedim, İstakimu dedim, sonra nefsime döndüm, ey nefsim sen Mustakim oldun mu? Sen hazır mısın Allah'ın huzuruna çıkmaya? Bu sözleri yerine getirmeye hazır mısın ey nefsim dedim, Takatim, mecalim kalmadı, düştüm yere. Bizler eve gittiğimiz zaman, etrafımızda olan o çocuklara, hakikati söylemeden, doğruluğu anlatmadan, kendi nefsime dönüp, ''Ey adam, adam oldun mu?'' diye biliyorsam, bir hanım kardeşim kızına mahremiyeti anlatırken ''Ey kadın sen mahremiyetin kurallarına sadakat gösterdin, Asiye oldun, Meryem oldun, Fatıma oldun, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kadın öğrencileri gibi iffeti iliklerine kadar kuşandın mı kızını anlatıyorsun?'' Eğer diyebiliyorsak işte o zaman namazlarımıza, receplerimize, evlerimize, şabanlarımıza, ramazanlarımıza Allah Azze ve Celle ihsan edecek kardeşlerim Nefsimize dönüp vaz etme ayındayız اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah Azze ve Celle zikredildiğinde o anıldığı zaman Müslümanların yürekleri titrer Allah Azze ve Celle O anılacak Müslüman Kalbi O sadrında duramayacak تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ladina يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Onlar, Müslümanlar Rableri zikredildiği zaman Kur'an-ı Hakim'in ayetleri okunduğu zaman Onların tüyleri diken diken olacak Derileri yürperecek Tüyleri diken gibi olacak eğer ayet-i kerimeler okunduğu zaman, bedenimizde, halimizde, duruşumuzda bu değişiklikler olmuyorsa, o zaman emri bil maruf yarın kıyamet günü seni de mahcup eder, ben de mahcup eder. kuran Hakim bizi test etsin. Allah Teala ayetleri okunduğu zaman, şu kalbimiz titriyor mu? Tüylerimiz diken diken oluyor mu? Kendimizden geçebiliyor muyuz? O zaman bizi alacak İslam, alacak oruçlar, alacak teravihler bir halden başka bir hale götürecek. O zaman evdeki konuşmalarımız, kardeşlerimiz, çocuklarımız üzerinde müessir olacak. Hansala bir gün Efendimiz Aleyhisselam huzuruna gelir. İmam Müslim rivayet ediyor nafaka hanzala der hanzala münafık oldu ya resulallah der efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ma zâke buyurur problem nedir ey hanzala anlat deyince hanzala radıyallahu anh ya resulallah siz burada konuşuyorsunuz İslam diyorsunuz İman diyorsunuz. Burada o kadar etkileniyorum ki cennetten, cehennemden bahsedince sanki gözümün önünde cennet ve cehennem açılıyor, cenneti görüyorum, cehennemden kaçıyorum. Fakat sokağa çıkınca, evime gidince bunların çoğunu veriyorum. Hanzala münafık oldu ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer benim meclisimde yaşadıklarınızı Dışarıda evinizde yaşamış olsaydınız Sâfahatkumul mela'iketu fî mecalisikum ve fi turukikum Eğer bunları yapmış olsaydınız dışarıda da Melekler sokakta yanınıza gelir Ellerini uzatır sizinle musafaha yaparlar Sokakta yaparlar Oturduğunuz yerde yaparlardı Burada yaşayın Sokakta bir kısmını aklınızda tutun Burada yaşadıklarınızı sokağa götürün, dükkana götürün, eve götürün ama biz bütün dünyadan da kopmayın. Efendimiz Aleyhisselam bütünüyle dünyadan kopmaya çağırmadı bizleri. Ricalullatulhihim ticaretun ve la beyun an zikrillahi Öyle müminler olun buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim ya da sahabe-i kiramı ol müminleri bize anlatırken onlar öyle insanlar olmuşlardı ki ne ticaretleri ne mal satmaları onları Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyamazdı. Alışveriş yaparlardı, dünya işlerine devam ederlerdi fakat Allahu Ekber'i ticaretin merkezine koymuşlardı. Merkezde o ticaretin merkezinde Allahu Ekber vardı. Hayatlarına öyle devam ederdi onlar. O halde kardeşlerim, Recep-i Şerif, Allahu Ekber'i işimizin, evimizin, ticaretimizin merkezine koyduğumuz mübarek bir zaman olsun. İşte o zaman kurtuluş anımız olacak. Aun bin Abdillah rivayet ediyor. Ömer bin Abdulaziz'in halkalarında olmuş, ona hakikati anlatmış büyük veli. Bir gün Ömer bin Abdülaziz de var, insanlar da var, Onları anlatıyor, diyor ki sizden önceki hükümdarlardan birisi bir şehir yapar. Sonra orada bulunan bütün insanları o şehre davet eder. Bir ziyafet verir, insanlar şehre girerler, ziyafeti, ikramı kabul ederler, yerler ayrılırlar, giderken Şehrin kaplarında Hükümdarın memurları, görevlileri, polisleri Onlara sorarlar Derler ki şehirde ayıp buldunuz mu? Hayır derler Bir sufiler taifesi gelir zahitler, abidler gelir Onlara da sorarlar Derler ki sizler bu şehirde hata, kusur buldunuz mu? Evet derler Peki nedir o? Tahrabu derler Bu şehir bir gün harab olacak Sahibi de ölecek İki tane kusur var Şehir eskiyecek Viranı olacak Sahibi de ölecek Alırlar o dervişleri Hükümdarın yanına götürürler Hükümdar söyleyin bakalım Şehrimde hata nedir derler Onlar tekrar ederler Peki böyle bir şehir var mı Böyle bir dünya var mı der Evet derler Cennet Orada konaklar eskimeyecek Orada insanlar yaşlanmayacaklar. Recep-i Şerif'te eğer kendimize vaz edersek eskiyen konaklardan eskimeyen dünyaya, ahirete, cennete, cemalullaha gidecek müminler. Eskiyen bedenler var burada. Yaşlanacak, toprağa girecek, sonra çürüyecek bedenlerimiz. Eğer biz burada Recep-i Şerif'te önce kardeşlerimize... Önce çevremize, önce muhataplarımıza değil de nefsimize, yüreğimize konuşursak bedenimiz öyle bir yere gidecek ki Allah'ın bize ihsanı olan cennete gidecek, cemalullahı seyredecek ve bedenleriniz eskimeyecek kardeşlerim. Recep-i Şerif, Şaban ve Ramazan işte bize bunları söyleyecek.